Ağuzzu bilyahe min Şeytanı Rajiim Bismillahi ve nashtainuhu ve nashtafiru ve naguzzu bilyahe min şurur enfusina ve misyata malina Men yehtihi Allahu ve men yudli falahadiyle ve işhedu anla ilahe illallah wahtahu la shirkala ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu amma bad fain astaqal hadis kitabullah ve khair alhedi hedi Muhammedin sallahu li wasallam ve şerral umuri muhtesatetha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. <gülüyor> Sayt dersimizde Haç suresi 36. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın şiarlarından kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır.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 Onu bağlı olarak ayağa kaldır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi ol. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani deve ayakta boğazlanır. Ayette bahsedilen de o. Ee, burada da i̇bn Ömer radıyallahu anh bunun sünnete göre boğazlanmasını e, tavsiye ediyor. Ata-ı dedi ki el-budne kelimesiyle deve ve sığır kastedilmektedir. Mücahid elbudne kelimesiyle kast sadece devedir. Bu hayvanlarda sizin için ecir ve faydalar vardır. i̇bn Abbas radıyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yolculuktaydık. Kurban bayramı vakti geldi. devede 10 on, sığırda yedi kişi ortak olduk ve kurban kestik. Bunu Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Yine i̇bn Abbas radıyalanmadan üzerlerine Allah'ın ismini anınız kavli üç kısımdır. Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür, Allah'ım bu sendendir, yine sanadır denilir. Ee, yani Allah'ın adını anmak bu şekildedir. Ee, savafe kelimesi ayakta demektir. Elkani kelimesi iffetli olup dilenmeyen demektir. Velmu'terra kelimesi ise dilenen demektir. Yani dilenen, dilenmeyen ee, fakirlere yedirin demektir. Ayet'in manası. i̇bn Abbas Abbas radıyalanmaya kurbanların derileri sorulunca onu sadak olarak veriniz ve ondan kendimiz faydalanırız dedi. Yani kurban derisini satmak doğru değil veya kasaba kesim ücreti olarak vermek caiz değildir. Ee, Abdullah bin Kurt radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına 5 veya 6 tane kurbanlık deve getirildi. Develer kesme ilk önce kendilerinden başlanması için de ona yaklaşıyorlardı. Yani kurban olmak için develer Allah Resulü'ne yaklaşıyorlardı. Kesilip yanları yere düşünce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dileyen bunlardan et kesip alabilir. Bunu Ebu Davud Nesai ve Hakim Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. 37. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdir, erdirdiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz için o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Güzel davrananları müjdele. İbrahim enneha-i dedi ki Allah'ın veçi istenerek kesilenler kastedilmektedir. 38. Allah iman edenleri savunur. Şu da muhakkak ki Allah hain ve nankör olan kimseyi sevmez. 39. Kendileriyle savaşılanlara Zulme uğramış olmalar sebebiyle izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartıldığı zaman, Ebu Bekir anh, Nebilerini çıkardılar. Biz Allah'a aidiz ve ona döncüleriz. Mutlaka helak olacaklardır dedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu ayetin nazil olmasından sonra, Arada bir savaş olacağını biliyordum demiştir. Bu ayet savaş hakkında inen ilk ayettir. Yani Müslümanların savaşmalarına izin verilen ilk ayettir. Tirmizi, Nesai, Tefsir-i Razak, Ahmet bin Ambel, Bezar, İbn-i ve Hakim sayısınatla rivayet etmişlerdir. 40. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Mücahit dedi ki, insanların bir kısmının diğeriyle savunması şehadet, hak ve bu yönde olan şeylerdedir. Şayet bunlar olmasaydı manastırlar ve diğer zikredilen şeyler, yani havralar, kiliseler ve mescitler yıkılıp giderdi. Katade ayette geçen Savami kelimesi, Sabiilerin ibadethaneleridir. Savami, Savma'nın çoğulu. Yani sabilerin ibadet ettiği alana Savma deniliyor. Çoğulu Savami. Biyeun kelimesi Hristiyanların kiliseleridir. Salavatun Yahudilerin mabetleridir. Mesacidu ise Müslümanların mabetleridir. Müslümanların ibadet yerleridir. Yani burada salavat kelimesiyle havra kastedilmektedir. Yani Allah'a yardım eden Allah'tan yardım görür. Allah onlara yardım edecektir. Bunun üzerine Allah almıştır. Yani kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da onlara yardım eder manasındadır. Bununla ilgili geniş açıklama ileride Muhammed Suresi'nde gelecek inşallah. 41. Onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde imkan verirsek namazı kılar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. Yani Allah'a yardım edenler, Bunlar namaz imkan bulduklar zaman namaz kılan zekatı veren, iyiliğe emreden, kötülükten yasaklayan kimseler. Ebu Aliye dedi ki iyiliği emretmeleri insanları ortak koşmadan yalnızca Allah'a halis olmaya davet etmeleridir. Yani iyiliği emretmekle kastedilen tevhide davet etmektir. Kötülükten yasaklamaları ise putlara ve şeytana ibadetten sakındırmalarıdır. Yani şirkten sakındırmalardır. Kim insanları Allah'a davet ederse iyiliği emretmiş olur. Kim de putlara ve şeytana ibadetten yasaklarsa kötülüğü yasaklamış olur. Yani emr bil maruf ve nehyenil münkenin manası budur diyor Ebu Ali'ye rahimullah. 42 Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh'un kavmi Ad ve Semud'da yalanladılar. 43 İbrahim kavmi de ve Luhut'un kavmi de. Yani onlar da yalanladılar. 44 Medyen halkı da yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanıdım. Sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları cezalandırmam? 45. Nitekim birçok memleket vardı ki, o memleket zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş görkemli saraylar vardır. Katade dedi ki, artık duvarlar yıkılıp bomboş harabiye dönmüş, kuyuları sahipleri tarafından kullanılmayıp terk edilmiştir. Sağlam bir şekilde inşa ettikleri saraylar da terk edip helak olmuşlardır. Mücahit dedi ki, Meşidin kelimesi alçıyla kaplanmış demektir. Yani ayette geçen, o görkemli saraylar diye tercüme ettiğimiz, alçıyla kaplanmış. Şimdi de yani, demek ki o zamanlar da öyleymiş. Şimdi de alçı duvarlara çekilerek süsleme için kullanılan bir malzeme. 46- hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette akledecek kalpleri ve iştecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Bu ayet ve bunun ilgili daha pek çok ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. E, akıl kalptedir. Buna e, delalet ediyor bu ayetler. Yani akıl beyinde değil. Yani e, düşünme kalp ile olur. Akletme kalp ile olur. Akletme kalbin vazifesidir, beynin değil. Yani bazıları hani beyinsiz diyorlar, düşüncesiz kimse için. Doğrusu kalpsizdir. Yani kalpsiz demek doğru bir ifade olur. Akletme kalbin vazifesi. Evet, Mücahit dedi ki, her kişinin ikisi başında, ikisi kalbinde olmak üzere dört gözü vardır. Baş gözü dünya içindir. Kalp gözü ise ahiret içindir. Şayet baş gözü kör olur da kalp gözü görürse zarar etmez. Yani göz organı ama ise ama kalbi vasiretli ise, kalbi ahleden bir kalb ise bunda zarar yok. Lakin eğer baş gözü gördüğü halde kalbindeki gözü kör olursa bir fayda göremez. İşte burada gerçek şu ki gözler kör olmaz. Asıl lakin gözler içindeki kalpler kör olur derken ayetin ifadesini bu şekilde açıklıyor Mücahit Rahimullah. 47. ayet Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Ebu Hüreyre <gülüyor> radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin fakirleri cennete zenginlerden yarım gün önce gireceklerdir. O da 500 senedir. Burada işte ayetin açıklaması var. Yani ayette ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin katında sizin saydığınız bin yıl bir gün eder. Bir günün yarısı nedir? 500 sene. İşte müminlerin fakirleri cennete zenginlerden yarım gün önce girecek. Yani 500 sene önce girecek. Allah Resulü Vesselam da bunu yani cennet ve cehennem ahiret e, ahvalinde e, bir günün bir sene, bin sene olduğunu. Bu şekilde ifade etmiş oluyor. 48. Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. 49. De ki ey insanlar ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 50. İman edip salih ameller işleyen kimseler için bağışlanma ve bol rızık vardır. İbn-i dedi ki burada kast edilen, yani onlara bol rızık bağışlanma ile kast edilen cennettir. 51. Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çabalayanlara gelince, işte bunlar cehennemliklerdir. Katade dedi ki, onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve Allah'ı aciz bırakacaklarını zannettiler. Halbuki onu aciz bırakamazlar. 52. Biz senden önce hiçbir Rasul ve Nebi'yi göndermedik ki, o bir de bulunduğunda şeytan onun dileğine katma yapmaya kalkışmaz. Ne var ki Allah? Şeytanın katacağı şeyi iptal eder, sonra Allah kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bir söz söylediği zaman, yani bir nebi veya rasul bir söz söylediği zaman şeytan onun sözüne katma yapmaya kalkar. Yani kafirler şeytanın kattığını iştir, müminler işitmezler. Zira şeytanın müminler üzerine yetkisi yoktur. Allah şeytanın kattığını iptal eder. 53. Bu şeytanın kattığı şeyi kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara deneme yapması içindir. Zalimler gerçekten oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. İbn-i Cüreyj dedi ki, kalplerinde hastalık bulunanlar münafıklardır.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 Ee, yine kaderiye fırkasına açık bir reddiye vardır. Yani Allah'ın hidayet etmesi açıkça ifade ediliyor. Ee, i̇man edenleri Allah dost doğru yola hidayet ediyor. İbn-i dedi ki, Rabbimizden gelen bu haktan kasıt Kur'an'dır. 55 inkar edenler kendilerine o saat ansızın gelince yahut Kısır bir günün azabı gelinceye kadar onun hakkında hep şüphe içindedirler. İbn-i Cüreyş dedi ki kısır günüyle kastedilen gecesi olmayan bir gündür. Hakkında şüphe içinde oldukları şey ise Kur'an'dır. İbn-i Abbas radiyalanma ise kısır bir gün azabı ile kastedilen Bedir gündür demiştir. Yani e, ayet genel ifadelidir. Yani Bedir'i de kapsar. Daha son olacak şeyleri de kapsar. Yani e, buradaki Azabı yemin akîm e, kısır gün. Kısır günün azabı Bedir'de gerçekleşti diyor İbn Abbas radıyallahune. Bu gerçekleşen bir tanesi. E, İbnü Cerîr'in olan dediği gibi bu genel. Daha sonraki bir azabı da ifade edecek bir genel e, kapsamdadır ayetteki. Evet, kastedilen de Kur'an'dır. Yani onların şüphe oldukları şeyle kastedilen Kur'an hakkında şüphe etmeleridir. 56 o gün yani o kısır azabın geldiği gün mülk Allah'ındır aralarında hüküm verir. İman edip salih işleyenler naim cennetlerindedirler. İşte bu sonraki ayette eee sıyakı bakımından e, İbnü Cüreyc'in dediğini destekliyor. Yani ayet genel kapsamlıdır. Buradaki demek ki yevmun akim kısır gün azabı kıyamet zamanında olacak. 57. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara, yalanlayanlara gelince işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 58. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah evet o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Selmanül Farisi radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala nöbetteyken ölen kişinin sevabını kıyamet gününe kadar devam ettirir kabrinde rızkını verir ve sorgu meleklerinden yana kendisini emin kılar. Yani kabir sorgusundan, kabir azabından, e, mantıda güvende olur nöbetteyken ölen kişi. Yani Allah yolunda öldürülen veya ölen diyor ya ayette, öldürülen şehit edilen kişidir. Allah yolunda ölen de işte nöbetteyken ölen veya e, Allah yolunda bir şekilde ölen, atından düşüp ölen, yani düşman tarafından öldürülmese de bir şekilde ee, ölen kişi. İşte bu nöbetteyken ölen de, Allah yolunda nöbet tutarken ölen de, e, o amelinin sevabı ta kıyamet gününe kadar devam eder. Yani kıyamet gününe kadar nöbet tutuyormuş gibi hep bunun ecri yazılmaya devam eder ve Allah'tan ona e, mahiyetini bilmediğimiz şekilde rızık vardır ve sorgu meleklerinden de güvendedir. 59. Allah onları elbette memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah hakkıyla bilendir, Halim'dir. 60. İşte böyle. Her kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir taşkınlık yapılırsa, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah affedici ve bağışlayıcıdır. Yani önceki ayette Alimun Halim isimleri. Burada da aful ve Gafur isimleri ispat ediliyor. İbn-i dedi ki, müşrikler birbirleriyle yardımlaşarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını Mekke'den çıkardılar. Allah Teala da Müslümanlara yardım edeceği sözünü verdi. Ayet aynı şekilde kısa hakkındadır. Yani bir kimse bir zulme uğradığı zaman, bir eziyete uğradığı zaman misliyle, dengiyle karşılık verebilir. Dengiyle karşılık verdi. Bundan sonra taşkınlığa uğradı. Yani karşıdaki Iı, taşkınlık yaptı. Normalde mislini hak etmişti o kendisine yapılan eziyetin. O devam ettiriyor. O takdirde diyor Allah mutlaka o kimseye yardım edecektir. i̇bn Abbas radiyalarından bu ve benzeri ayetler Mekke döneminde Müslümanların sayısı az iken ve müşrikleri yenecek güçleri yokken nazil olmuştur. Müşrikler Müslümanları aşağılar ve işkence ederlerdi. Böyle bir durumda Allah Müslümanlara aynı şekilde karşılık vermeyi ya aynısıyla karşılık vereceğim veya sabretmeyi yahut affetmeyi yani cezalandırmaktan vazgeçmeyi emretmiştir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip Allah ona güç lütfedince zulüm gördüklerinde güç sahibine başvurmalarını cahiliyede olduğu gibi sıradan davalarla birbirlerine kin gütmemeyi emretti. Yani ullemre meselelerin götürülmesi. insanların birbirlerine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 Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evbekra radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taşkınlık yapma ve taşkınlık yapanlardan birine yardımcı yardımcı da olma. Yani ne taşkınlık yap ne de taşkınlık yapan birine yardımcı ol. Zira Allah Teala taşkınlığınız kendi aleyhinizedir buyurmuştur. Bunu Hakim ve Şuabü'l-İman'da Beyhaki sayesinde rivayet etmişlerdir. Yadı bin Himar radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bana şöyle vahyetti. Mütevazi olun ki kimse kimseye taşkınlık yapmasın ve kimse kimseye büyüklük taslamasın. Bunu Müslim, Ebu Davud ve Şuab-ı Liman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. 61. Böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah hakkıyla işten ve görendir. Yani Semih ve Basir isimleri ispat ediyor. Enes Radiyalan'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radiyalarına şöyle buyurdu Sana öyle bir dua öğreteceğim ki Bu duayı ettiğinde dağ gibi borcun olsa bile Allah Teala bu borcu yerine senin yerine ödeyecektir Ey Muaz Allah'a şöyle dua et Mülkün sahibi olan Allah'ım Mülkü dilediğine verirsin Dilediğinden çekip alırsın Dilediğini aziz kılar Dilediğini alçaltırsın İyilik senin elindedir Doğrusu sen her şeye kadirsin Ey dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi sen onlardan dilediğine verir, dilediğine vermezsin. Beni senden başkasının rahmetine muhtaç kılmayan bir rahmet ile rahmet et. Bunu Hasan Esnat'la Taberani Mucem-i Sahir'de, ziyar El-Muhtar'da rivayet etmiştir. Arapçalı hafızı kitaplarınızda mevcut. 62. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında dua ettikleri ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet o yücedir, büyüktür. Bu ayette de Allah Azze ve Celle'nin El-Hak, El-Ali ve El-Kebir isimleri ispat ediliyor. İbn-i dedi ki Allah'ın dışında dua ettikleri şeytandır. Ebu Hureyir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki bir şairin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. Dikkat edin Allah'ın dışındaki her şey batıldır. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bu şair Müslüman olmasa da Lebit bin el Müslüman olmasa da bu sözü haktır, doğrudur. Yani burada da yani kafir bile olsa hak sözü kabul etmek, yani bunu misal olarak vermekte de sakınca olmadığı anlaşıyor. kitab Sünnet'e aykırı olmadıkça muvafık olursa bununla da misal getirilebilir. Yine şiir getirilebilir. Ebu Malik babası radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyrununu işittim. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında kendisine kulluk edilenleri inkar ederse, malı ve kanı haram olur, hesabı Allah'a aittir. Müslim rivayet etmiştir. Numan bin Beşir radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz dua ibadetin ta kendisidir. Sonra şu ayet okudu. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, size icabet edeyim. Bana kulluktan büyüklenenler hakir bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi 60. ayet. Bunu Ahmet ve Ebu Davud ve Hakim Sayısnav'la rivayet etmişlerdir. Yani dua ibadettir. İbadetin ta kendisidir. Bu ayette bana dua edin size icabet ed edeyim. Bana kulluktan büyüklenenler diye devam ediyor. Yani bana dua etmekten. Yalnızca bana sizlenmekten büyüklenenler. Mesela şirk ehli Allah'tan başkasına dua ederler. Rüya Allah ile beraber başkasına dua ederler. Sadece Allah'ın anılması Zümer suresinin 65. mi? 45 mi? O ayette de belirtildiği gibi Allah tek olarak anılınca onların zoruna gider. Suratları değişir şirk ehlinin. Allah tek olarak anılınca illa çirk koştukları kimselerinde anılmasını isterler. İşte bunu bir büyüklenme, kibir, sadece Allah'a dua etmekten bir büyüklenme olarak niteliyor bu ayet. Abdullah bin Mesud radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın dışında bir ortağa dua ettiği halde ölen kimse cehenneme girer. Bukhari rivayet etmiştir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babama şöyle dedi. Ey Hüseyin bugün kaç ilaha ibadet ediyorsun? Babam altısı yerde biri semada yedi ilaha dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediğinde ve bir şeyden sakındığında hangisini ilah sayıyorsun buyurdu. Babam semadakini dedi. O sıralarda müşrikti babası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Hüseyin muhakkak sen Müslüman olursan sana fayda verecek iki kelime öğreteceğim.'' buyurdu. Hüseyin Müslüman olunca dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü şimdi bana vaat ettiğin o iki kelimeyi öğret.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ''Şöyle söyle Allah'ım bana rüştümü doğruluğu, ilhamet, nefsimin şerrinden de beni sığındır.'' Bunu Tirmizi, Tarih-ül Kebir'de buhari Bezzar, Taberani ve Rüyani e, hasenli gayri bir isnatla rivayet etmişlerdir farklı, ufak tefek farklarla, Zebercet'te bunu zikrettim de, 4. ciltte mi, basılmayan 4. ciltte mi yoksa 3. ciltte miydi? 3. geçti miydi? Yani. 3. geçti mi geçti? Üçte geçti Daha ayrıntılar da var yani. Burada e, ayetle bağlantılı olan kısım, iki şey de delil. Birincisi, müşrikler, e, ilah ile Rab kavramının arasını ayırıyorlardı. Bunun arasındaki farkı biliyorlardı. La ilahe illallah denilince bunun ne manaya geldiğini biliyorlardı. Bu yüzden senin kaç tane ilahın var diye sorduğunda altısı yerde biri semada. Yedi tane ilahın var diyor. Yani Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlardı müşrikleri. Yani koşuklar şirkin farkındaydılar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu edindiği ilahlardan Rab olanı hangisi diyor. Yani sen başın sıkıştı zaman bir şey istediğinde hangisinden istersin? Yani içlerinde Rab olan hangisidir? Rab olan bir tane o da semadaki ondan isterim diyor. O zaman senin bu yerdekilerle işin yok diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada yine sıfat Tevhidinde de Allah'ın uluvunu, semada uluvunu, arş üzerine istivasını e, ispat vardır. Allah'ın semada oluşunu. Ispat vardır. E, bunu Mekkeli müşrikler de biliyor, kabul ediyordu. Yani Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın bu sıfatını kabul ediyorlardı. Onların e, çift koşukları husus demek ki isim-i değil. Aslen. Rububiyet noktasında da değil. Nerede? Uluhiyette. Yani ibadeti yönlendirme hususunda. Allah'tan başkasına ibadet yönlendiriyorlardı. Yani e, bu misalle Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Hüseyin'in meseleyi anlamasına yardımcı olmuştur. O da bir müddet sonra Müslüman olup işte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam duayı öğrenmiş. Dediğim gibi ayrıntı ufak tefek ayrıntılar var, önemli ayrıntılar. Onu da Zebercette işledik Allah'ım. Oradaki şey metnini görebilirsiniz 3. ciltte. 63 görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, haberdardır. Yani Latif ve Habir isimleri. 64. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hakikaten Allah yalnız o zengindir, övgüye değerdir. Yani El-Gani ve Hamid isimleri. 65. Görmedin mi Allah yerde olanları ve emriyle denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça Yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ra'uf ve Rahim isimleri. İbn Abbas radıyallahu anh, kendisinden ve sana bir zararı dokunmasından çekindiğin bir yöneticinin yanına gittiğin zaman üç defa şu şekilde söyle. Allah en büyüktür. Allah bütün yaratıklarından daha azizdir. Allah benim korktuğum ve çekindiğim şeyden azizdir. Şu kulun Askerlerinin cinlerden ve insanlardan kendisine tabi olanların şerrinden, kendisinden başka ibadet-i layık olmayan, iradesi olmadan yeryüzüne düşmemeleri için yedi göğü tutan Allah'a sığınırım. Allah'ım bunların şerrine karşı koruyucum ol. Senin şanın yücedir ve himayende olan kişi azizdir. İsmin mübarektir ve senden başka ibadet-i layık yoktur. Bunu i̇bn bir Ebi Şeybe, Edeb-i Bukhari ve Taberani sayısnatta rivayet etmişlerdir. Ayet, dünyanın dönmediğine açık bir delildir. Yani dönmemesi için, oynamaması için Allah Azze ve Celle tutmaktadır. Bu açıkça ifade ediliyor. Dua metninde de, Mumsikus semavatis seb'a, yani yedi göğü. Başka lafızlarda, he, yaka, semavati vel art ifadesi de geliyor. Ayette de ve yumsikus sema, yani semayı tutar diye geçiyor. Yani hem kitap hem sünnet dünyanın sabit olduğuna, dönmediğine açık bir delille delalet ediyor. 66. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür. 67. Biz her ümmete uygulayacakları bir ibadet şekli kıldık. Öyleyse onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen elbette dost doğru bir yoldasın. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen mensek kelimesini bayram demektir demiştir. Mücahid ise menseken kelimesiyle kastedilen kurbanlık hayvanın kanına akıtmaktır. Yani mensek nüsükten geliyor. Bu da ibadet demek. İşte hac nusukleri denilir. Hac ibadetleri. İşte buna kurban da dahildir. Bayram da dahildir. Yani yani şekli tayin edilmiş ibadetlerdir. Dolayısıyla e, her ümmete bir mensek kıldık derken bir ibadet şekli kıldık demektir ayetin manası. 68. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir de. Ebu Umame anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haklı dahi olsa tartışmayı terk eden kimse için ben cennetin kenarında bir eve kefilim. Şakayla da olsa yalanı terk eden kimse için cennetin ortasında bir eve kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimse için ise cennetin yüksek yerinde bir eve kefilim. Bunu Ebu Davud ve Beyhaki Sayı İsnat rivayet etmişlerdir. Yani dinde veya başka konuda dünyada da olsa hangi konuda olursa olsun tartışmak kınanmıştır. Özellikle dinde tartışmak... Daha şiddetli kınanmıştır. Yani bir topluk ancak haktan, hidayetten, saptıktan sonra tartışmaya müptela edilir. Haberlerde bu gelmiştir. Bu sebeple tartışmanın her türünde Müslümanlar uzak durmalıdır. E, haklı dahi olsa, tartışmayı terk ederse, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetin kenarına bir eve kefil oluyor. 69. Allah kıyamet günde ihtilaf etmekte olduğunuz konulara dair aranıza hüküm verecektir. Yetmiş, bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta mevcuttur. Bu Allah için çok kolaydır. Ubade bin es samit radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu, Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi, o da ne yazayım dedi. Buyurdu ki, kaderde olanı ve ebede kadar olan her şeyi yaz. Bunu Ahmet ve Tirmi'yi sayısına da rivayet etmişlerdir. İmran bin Husayn radıyallahu gelen rivayette de Resulullah aleyhisselatü Allah Tebarek ve Teala her şeyden önce var idi ve arşıda su üzerindeydi. Levh-i Mahfuz'da her şeyi yazdı buyurmuştur. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Yani kader konusunda, delillerden yine bu da, Allah Azze ve Celle'nin ilmine delil ve kaderin kitabet sıfat, rüknüne delil bu rivayetler. Yani kadere iman da. İlim, kitabet, meşiyet ve kada. Bu iman etmeyecek kişi kadere imanı tamamlamış olmaz. Yani ilim derken Allah Azze ve Celle'nin bütün olacak her şeyi, olmuş olacak her şeyi bilecek kemali, kemal ilmi, ilminin kemali. Buna iman etmek gerekir. Allah Azze ve Celle bu ilmiyle kıyamet gününe kadar olacak her şeyi emretmiştir. Kaleme yazması için o da yazmıştır. Yani olacak her şey biliyor Allah. Allah'ın ilim sıfatı kamildir. Kitabet, bunların yazılmış olduğu. Yani kaderin rükunlerinden ikincisi kitabet. Yazılmış oldu. her şey yazılmıştır. Olacak her şey yazılmıştır. Levh-i Mahfuz'dadır. Meşiyet yani Allah'ın dilemesi. Yani bunların belki müstakil olarak ders ile işlenmesi lazım. Yani kevni kader, şer'i kader boyutu var meşiyet kısmının. alan dilediği şeyin olması dilemediğinin olmaması. Bu kevni kaderle alakalı kısmı. Şer'i meşiyeti ise Allah Azze ve Celle'nin şer'i dilemesi ise mesela kullarından bir şeyler yapmalarını ister, bir şeyler yapmamalarını ister. Burada kulların kudreti vardır. O konuda serbest bırakmıştır Allah Azze ve Celle kullarını. Yani hangisini tercih edeceği konusunda. Ama bunları işledikleri zaman onların fiillerini yaratan yine Allah Azze ve Celle'dir. Yani insanlar kendi fiillerini yaratıcısı değildir. Fakat meşiyet konusunda yani haklı veya batılı tercih etme konusunda Allah bir yetki vermeyi dilemiştir kullarına. İşte Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayetinde bahsedilen de budur. Allah bizim hak veya batılı tercih edebilmemizi dilemiştir. Biz onun dilemesi sayesinde haklı veya batılı tercih ederiz. Onu da muvaffak kılacak olan da Allah Azze ve Celle'dir. Yani insanları hidayet eder veya saptırır. Bu Allah'ın dilemesindedir. Kevni boyutu da bu şekilde. Kada yani hüküm, hükmün gerçekleşmesi ise yani Allah nasıl Ezelde nasıl biliyorsa, nasıl yazmışsa hadiselerin, olayların aynen o şekilde gerçekleşeceğine iman etmektir. Yani bu hükünlere, bu şekilde kişi iman ettiği zaman kadere iman etmiş olur. El-i sünnet ve el-cemaatin itikadına göre iman etmiş olur. Ama işte mesela Allah'ın ilim sıfatını inkar edenler kaderiyenin cehmileşenleridir. İlim sıfatını inkar etmeleri şöyle. Allah olaylar meydana gelmeden önce bilmez o da sanki haşa bizler gibi olaylar olduktan sonra öğrenir derler. Bunlar cehmileşmiş olan kaderilerdir. Tekfir edilirler bunlar bu sebeple ilim sıfatını inkar ettikleri için. Cebriye fırkası ve kaderiye fırkası vardır. Bunlarda işte kader anlayışlarında sapan iki fırkadır. El sünnet ve cemaatin yolu cebriye ve kaderiye'nin tam ortasındadır. Yani Cebriye'nin Hakk'a benzeyen sözleri vardır. Yine Kaderiye'nin Hakk'a benzeyen sözleri vardır. Ama el sünnet ne onları tasdik eder ne bunları tasdik eder. Bu dediğimiz gibi kader meselesinde müstakil işlenmesi, ayrıntılarıyla işlenmesi gereken bir konu. Bu ayetlerle ilgili olarak burada bilmemiz gereken bu ayet açıkça Allah'ın ilim sıfatını inkar eden cehmileşmiş kaderlere, mutezile kaderiyeye reddiye veriyor. Ne diyor? Elem talem bilmez misin ki innallahi yalemu ma fis sema'i vel ardi yani gökte gökte ve yerde ne varsa Allah bunu bilirsen bunu bilmez misin Allah'ın ilim sıfatını ispat ediyor zikrettiğimiz rivayetlerde ezeli ilmini yani ta olaylar eşya hadiseler yaratılmazdan önce Allah azze ve celle bunları kaleme emretmiş o da yazmıştır ve o olduğu, nasıl yazıldıysa lehü mahfuzda o şekilde gerçekleşecektir. Biz buna böylece iman ederiz. Hidayet etmek de, saptırmak da yine Allah Azze ve Celle'dendir. Az önce bu konuda ayet geçmişti. Evet, Allah'tan başkasına ibadet edenler hakkında 71. ayet Hac Suresi'nde devam ediyor. Muhtemelen bir sonraki derste Hac Suresi tamamlanmış olacak. Ondan sonra Müminun Suresi'ne geçeceğiz. Allah Azze Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü eline ilahe illen la şerikelek ve estağfurke ve tübüleyk.